Selat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber efendimiz zırhını giymişler ve İslam ordusunun önünde yürüyorlardı. Mümin orduda heyecan vardı, güven vardı ve savaşmaya karşı büyük bir istek vardı. Medine'den biraz ayrılmışlardı ki, İleride bir okçu birliği gözüktü. Sayıları altı yüz dolaylarındaydı. Allah'ın Resulü onların kimler olduğunu sordu. Onların Yahudilerin müttefiklerinden olduğu söyleniyordu. Onlar İslam ordusunun yanına geldiler ve Müslümanlara yardıma geldikleri, orduya katılmak istediklerini bildirdiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müşriklere karşı gerçekleşecek bu savaşta müşriklerden yardım alınmayacak çünkü bu savaş tevhid-küfür savaşı olacaktır buyurdular. Dün Bedir'de umulmadık bir destan yazmışlardı. Bugün Uhud'da daha büyük bir destan yazacaklardı. Müminlerin moralleri çok yüksekti. Bedir zaferi onlara güç kuvvet veriyor, heyecan veriyordu. Çok zayıftılar ama... zafera ulaşmışlardı Bedir'de. Hz. Hamza Efendimiz... ...kabına sığmaz bir halin içindeydi. Gözleri... ...Uhud'un eteklerini tarıyordu. Bir şahin gibiydi. İki elinde iki kılıcı vardı. Savaşa karşı sabırsızlanıyor... ...zaferin üstüne... ...bir zafer daha kazanmak istiyordu. İslam ordusu... ...Medine'den çıkmış... ...belli bir yol almıştı. Şeyhain denilen tepeciğin... Yanında Ordu Konaklıyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ordusunu Teftiş Edeceklerdi Saflar Arasında 13-15 Yaşlarında Çocuklar Da Vardı Gözlerinden Yiğitlik Cesaret Fışkırıyordu Çocuktular Ama Duruşlarında Tam Bir Yiğitlik Tam Bir Delikanlılık Vardı Azimliydiler Savaşmak Arzusundaydılar Çocukların içerisinde. 15'ine girmiş Rafi vardı Ok atmada son derece başarılıydı Efendimiz aleyhissalatü vesselam çocukları saflardan çıkarıyordu Rafi de çıkarırken babası Ya Resulallah o çok iyi ok kullanıyor İyi bir okatıcıdır ok diyor Ve ordunun saflarına tekrar katılmasını sağlıyordu Bunu gözlemleyen bir yiğit daha vardı Çocuk da ama tam bir yiğitti bu çocuk yaştaki yiğit Samure bin Cündüptü. Samure hemen Resulullah'ın önüne fırlıyor. Ya Resulallah! Rafi'ye izin verdiniz. Beni savaşa kabul etmediniz. Ben onu güreşte yenerim diyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rafi ile Samure'yi güreştiriyordu. Samure hakikaten Rafi'yi yeniyor. O da ordunun saflarında tekrar yerini alıyordu. Peygamber Efendimiz diğer çocukları Medine'ye gönderiyor ve onlara Medine'de çocuklara ve kadınlara yardımcı olmalarını istiyordu. O gün Şeyhayn'in eteğinde ve o günün ikindi akşam ve yatsı namazlarını kılıyorlar ve burada geceliyorlardı. Sabah namazını da burada kıldılar ve Uhud'a hareket ettiler. İslam ordusu savaşın ve şahadetin arzusuyla yürüyordu. Orduda bir dalgalanma oldu Münafıkların reisi Abdullah bin Selul ordudan ayrılıyordu Öyle diyordu ayrılırken Resulullah'a kastederek Onlara uydu bana karşı geldi Benim düşüncelerimi hiçe saydı Bilemiyorum gidip de kendimizi ne urdu öldürteceğiz Sonra da kendine uyan 300 kişiyle ordudan ayrılıyor Medine'ye dönüyorlardı bu durum müminler arasında morallerin bozulmasına neden oluyordu. Bin kişilik ordu yedi yüze düşmüş oluyordu. Münafıkların reisi Abdullah bin Selul bir algı operasyonu başlatıyordu. Savaşın taktiğinin yanlış olduğunu söylüyordu. Güçlü bir ordunun karşısında durulmayacağını dile getiriyordu. İsabetli olanın Medine'yi Müdafaa şeklinde savaşmak olduğunu vurguluyordu. Böylece mümin zihinlere çelme atıyordu Derrak zihinleri bulandırıyordu Bu fısıltı kulaktan kulağa ulaşıyordu Bir yanlışın içinde olunduğu zevabını uyandırmaya çalışıyordu Hatta Harise ve Selim'e boylarına mensup Müslümanlar Medine'ye gitmeye yönelebiliyorlardı Ama rahman Rahim mümin kalplere umudu ve cesareti ilka ediyordu İmanlarında sebat duygusunu tahkim ediyor. Arimran suresinin 122 ve 123. ayetlerinde, o zaman içinizde iki bölük bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah Teala onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Allah müminlere yardım eder. Netikim Allah size bedirde yardım etmişti. Siz o zaman zayıftınız. O halde. Allah'tan korkun ki şükredesiniz buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sabah namazından sonra ordusunu nizama koyuyordu. Uhud dağının arkasına alıyor, böylece büyük bir cepheyi sağlam almış oluyordu. Ayrıca kritik bir zamanda dağın eteklerine çıkmak mümkün olacaktı. Müşriklerin okları bu mesafeyi vurmada zorlanacaktı. Ama Müslüman okçular yukarıdan aşağıya doğru oklarını attıklarında daha ileri mesafelere ulaştırabileceklerdi. Bu savaşın ilk taktiğiydi. Tehlikeli bir nokta vardı. Aynay'ın tepesiydi. Müşrik ordu tepenin arkasından saldırabilirdi. Bu Müslümanları arkadan vurmak anlamına geliyordu. Bu son derece önemli bir noktaydı. Peygamber Efendimiz Aynay'ın tepesine 50 okçu yerleştiriyordu 50 okçunun başına Abdullah bin Cübeyr'i Emir olarak tayin ediyordu Onlara ordunun arkasını Müşrik suvarilerden Korumalarını emrediyordu Savaş ister lehimize ister aleyhimize ceryan etsin Buradan ayrılmayın Sizin tarafınızdan Saldırı gelmesin Düşmanı yenip ganime toplamaya Başladığımızı veya yenilip Darmadağın olduğumuzu görseniz bile Benden emir almadıkça Yerlerinizi terk etmeyin Eğer sizler görevinizi yerine getirmezseniz Bizler galip gelemeyiz Hatta Peygamber Efendimiz Kuşların yerden tane kapar gibi Cesetlerimizi alıp havalansalar bile Siz yine de yerinizden ayrılmayın diye Kesin bir talimat veriyordu Mekke Müşrik Ordusu'nun komutanı Ebu Süfyan'dı Mekke'nin en siyasi adamıydı Sar Cenah komutanı Halid bin Velitti, Sor Cenah'ın komutanı ise Ebu Cehil'in oğlu İkrim'eydi Adım adım savaşa yaklaşılıyordu Ebu Sufyan ordusunun arasında dolaşıyor Ateşin konuşmalar yapıyordu Bedir'i hatırlatıyordu Orada öldürülen Mekke'nin öncü insanlarını hatırlatıyordu Onların intikamı henüz alınmamıştı Şimdi gün o gündü. İntikam günüydü. Müslümanlara zilleti tattırmanın günüydü. Mekke Müşrik Ordusu'nun sancağı Abdüddaroğullarındaydı. Ebu Sufyan onların yanına varıyor ve Bedir'de kaçtıklarını, böylece Mekke Ordusu'nun zaafa uğrattıklarını İlk çöküntünün başlamasına neden olduklarını Hakkını vereceklerse sancağı taşımalarını Hakkını koruyamayacaklarsa bırakmalarını dile getiriyordu Bu sözler Abdüttar oğullarının kanına dokunuyordu Onlar bütün savaşlarda sancağı taşıyanlardı Evet Bedir'de beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalmışlardı Kaşmaktan başka yol yok gibiydi Ama o bir kez olmuştu ''Bundan böyle de olmayacaktı.'' Ve Abdüttar oğulları gür bir sesle ''Göreceksin, sancağı size sağlam olarak teslim edeceğiz.'' diyor ve ekliyorlardı. ''Savaşta bizi göreceksiniz, seyredeceksiniz.'' diyorlardı. Artık saflar nizami bir hal almıştı. Yüreklerde atmosfer yükselmeye başlamıştı. Ebu Sufya'nın karısı Hint, ordunun çevresinde dönüyor... Kadınlar def çalıyor, şiir söylüyorlardı Davranın haydi Abdur-i Dağroğulları Davranın ordunun arka koruyucuları Gelsin her taraftan darbe sedaları Ve Hint şiire devam ediyordu İlerlerseniz kucaklar, atlas döşekler yaparız Eğer döner kaçarsanız biz de sizden kopar Sevginizi söker atarız diyordu Mekke Müşrik Ordusunun duyguları dalga dalga oluyordu. Kadınların tahrikleri onları ta can evinden vuruyordu. Onlar kendilerini bir kartal gibi, bir şahin gibi algılıyorlardı. Savaş aramak kalmıştı. Bir başlasındı. Bedir'in intikamı nasıl alınıyor göstereceklerdi. O zayıf Müslümanları tepeleyip keçi vereceklerdi. Başlarına bela olmuş Müslümanları kökünden halledeceklerdi. Ebu Süfyan bir taktik kullanıyordu. İslam ordusunu zaafa uğratmak istiyordu. Medineli Müslümanlara sesleniyordu. Ey Yesripliler! Bizim sizinle bir hesabımız yok. Bu bizimle sizin yanınıza gelmiş olan akrabalarımız arasında bir savaştır. Bizleri akrabalarımızla baş başa bırakın. Eğer aradan çekilirseniz size dokunmaz, İşimizi bitirdikten sonra çeker gideriz diyordu. Böylece Medine'li müminleri yani ensarı ordudan koparmak istiyordu ama umduğunu bulamıyordu. Medine'li müminler Ebu Sufyan'ı Taş şamuruna tutuyor, konuşmasını kınıyor, Müslümanların bir bütün olduklarını söylüyorlardı. Mekke müşrik ordusundan bir girişim daha oluyordu. Ebu Amir el Fasık Müslümanları parçalamanın bir oyununu oynuyordu. Ebu Amur, İslam öncesi Medine'nin Evs kabilesinin öncülerindendi. Müminler hicret ederek Medine'ye geldiklerinde, Ebu Amir keskin bir İslam düşmanlığı tavrı içerisine girmişti. Giderek Medine'de barınamayacağını anlıyor ve Mekke'ye yerleşiyordu. Mekke'de sürekli müşriklerle el ele veriyor, onları tahrik ediyor, Müslümanların aleyhine çalışıyordu. Uhud'a Mekke müşrik ordusuyla beraber gelmişti. Evsillerin hala kendisine sevgi, saygı duyduklarını düşünüyordu. Öne çıkıyor, evsillerin Mekke ordusunun saflarına geçmesini kendisinin bu ordunun saflarında olduğunu söylüyordu. Onun böyle konuşması Medine'li müminleri rahatsız etmişti. Onlar ''Ey fasık! Allah senin gözünü kör etsin diyerek ona zerrece paye vermiyorlardı. Ebu Amir ise Benden sonra kavmim büyük kötülüğe uğramış demekten kendini alamıyor ve geriye çekiliyordu. Taktikler bir anlam ifade etmiyordu. Savaş başlayacaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam